Bismillahi minash-shaitanir rajim. rahmani rahim alamin Ve salat ve selamü ala Rasulina ala hamdolsun. kutlu nebisine salat ve selam olsun. O Nebi'nin mübarek ellerinde yetişen ashab Kiram Efendilerimize selam olsun. Bugün hayat defterinin önüne oturacağımız Said İbni Zeyd'e selam olsun. Said İbni Zeyd için kurulmuş bu sofraya teşrif edip gelen siz Aksaraylı kardeşlerime selam olsun. Kıyamete kadar gelecek olan tüm müminlere müminelere, muvahitlere mücahitlere, Müslümanlara, tüm iman kardeşlerimize selam olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize ve üzerimize olsun. Elhamdülillah, 82 il, 82 il sahabi deyip yola çıktık. Bugün de, 21. ya da 22. mi unuttum ben de sayısını programda Aksaray'da Said İbni Zeyd'i anlatmak için Mevla bizleri buluşturdu. Tabi biz Ashab-ı Kiram Efendilerimizi illerde anlatacağımız bu büyük insanları seçerken belli özellikleri belli ilkeleri gözetmeye çalıştık. Neden Aksaray'ın nasibi Sayit İbni Zeyd oldu. Onu söyleyerek onun hayat defterine vardırayım sizi. Selçuklu kaynaklarına baktığınız zaman Aksaray'ın Daruz Zafer diye bir isminin olduğunu görürsünüz. Daruz Zafer Zafer Evi demektir. İslami kaynaklara siyer kaynaklarına sahabi hayatlarına baktığınız zaman da Asr-ı Saadet'te Zafer diye isimlendirilen bir evin olduğunu görürsünüz O ev bugün hayat defterine misafir olacağımız Said İbni Zeyd'in evidir Çünkü sahabe Hazreti Ömer'in Müslüman olduğu o eve Zafer Evi demişlerdir Hazreti Ömer öyle bir şahsiyettir ki onun iman edişi, onun Müslüman oluşu, Müslümanların zafer diye algıladıkları bir olaya dönüşmüştür. Dedik ki madem Selçuklu kaynaklarında Aksaray'ın adı Daru Zafer'dir, madem Hazreti Ömer'in iman ettiği evde Daru Zafer yani Zafer evidir, ad ada uygun olsun Said İbni Zeyd'de Aksaray'ın nasibi olsun Allah o nasipten hepimizi nasiplendirsin inşallah Sait İbni Zeyd bu ismi anlamaya çalıştığımız anda babasından işi başlatmamız lazım baba bambaşka bir baba başlık serlevha dikkatinizi çekti mi? kabul olmuş bir dua diyoruz Said İbni Zeyd'i anlamaya çalışırken neden o dua neden kabul olmuş o dua ona geleceğiz ama ben şimdi sözü Zeyd İbni Amr İbni Nüfeyl yani Said İbni Zeyd'in babasından başlatsam dakikalar lazım ki onu size anlatayım ancak ben Zeyd İbni Amr İbni Nüfeyl'i İnşallah Said'in kız kardeşini anlatacağım, Atike binti Zeyd dersine yani şehire havale edeceğim, size onun için çok fazla Zeyd ibn Amr'ı anlatmayacağım. Bir iki cümle söyleyeceğim. Mekke'nin o karanlık yapısında herkesin şirke kapı açtığı zaman dilimlerinde 3-5 tane Mekke'de yiğit var, şirke bulaşmadan... Tevhid üzere yaşayan Onlardan bir tanesidir Varaka İbni Nevfel Onlardan bir tanesidir Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin Dedesi Abdülmuttalip Onlardan bir tanesidir Efendimizin halasının Oğlu olan Ubeydullah İbni Caş Gerçi o sonuna kadar Götürmemiştir o işi Onlardan bir tanesidir Osman İbni Hüveyriz Onlardan bir tanesidir ve en haslarından biridir Zeyt İbni Amr İbni Nüfeyl. Vahiddir, şirke kapı açmamıştır, putlar adına kesilen kurbandan hiç yememiştir. Putlara tazim edildiği yerde hiç bulunmamıştır. Gözünü o günlerde semaya dikmiş, ah kutlu nebi neredesin gelmeyecek misin deyip Gelecek son peygamberin yolunu gözlemiştir Ama peygamber aleyhissalatü vesselamın Geliş zamanı vardır daha Aramaya başlamıştır Busra'ya gitmiştir Şam topraklarına Hicaz'a varmış aramıştır Aramış aramış Şam'a geldiği zaman Devrin Hristiyan din adamlarıyla Ve Yahudi din adamlarıyla görüşmüştür Onlara niçin o topraklara geldiğini söylemiştir. Demiştir ki ben gelecek son peygamberin ayak izlerine düştüm. Onun için buralara geldim. Tevrat'ı ve İncil'i bilen o din adamları şu sözü söylemişlerdir Zeyd İbni Amr'a. Aradığın şey doğru, aradığın yer yanlış. Sen doğru şeyi doğru yerde arıyorsun Evet bir peygamber gelecek İsa'nın müjde verdiği bir peygamber. Ama yine bizim kitaplarımızın bize aktardığına göre onun geliş yeri Faran dağlarıdır. Yani İbrahim'in, İsmail'in ve Hacer'in kentidir. Dönmüş sevinçle benim geldiğim yerden gelecekmiş diye sevinçle geri gerisin geriye dönmüş cüzamlılar diye bilinen bir kabileden geçerken o kabile mensupları Zeyd İbnah Amr'ı esir almışlar artık öldürecekler son anları ellerini açmış semaya Allah'ım demiş ben gelecek son peygamberinden mahrum oldum ama sen benim oğlum Said'i ona yetiştir. Ona iman etmesini nasibeyle. Bu duayı ederek orada şehit olmuş. Neden kabul olmuş bir dua diyoruz? Anladınız değil mi? Cümleyi biraz daha genişleteyim. Said ibn Zeyd demek muvahit bir babanın kabul olmuş bir duasıdır. Said ibn Zeyd babasını kaybettiği zaman 10-12 yaşlarındaydı. Bir kız kardeşi vardı adı Atike. Annesi Fatıma Binti Bace. Hepsi de daha Müslümanlık adına Mekke sokakları bir şey duymadan imana ait çok şeyleri babalarından öğrenmişlerdi. O ev bütün fertleriyle birer tevhid kahramanıydılar. Baba... Cüzamlılar kabilesi içerisinde şehit oldu. Said İbni Zeyd'in doğum tarihi miladi 591'dir. İslam Mekke'nin sokaklarında söz söylemeye başladığında o 19 yaşlarında bir delikanlıydı. İslam'ın mesajları Mekke sokaklarında duyulmasından bir ya da iki yıl önce Fatıma anamız Fatıma Binti Bace oğlunu evlendirmek istedi kiminle evlendirdi? Hattab'ın kızı Fatıma ile. Hattab'ın kızı dersem kim dediğimi anlarsınız değil mi? Ömer'in kız kardeşiyle, Fatıma binti Hattab ile. Ve o evlilik gerçekleştikten kısa bir sonra, kısa bir süre sonra İslam'ın mesajları Mekke'nin sokaklarında duyulacak. vesselam efendimiz miladi 610'da bir Kadir gecesinde vahye muhatap olup Hatice'yi o halkaya alıp Ali'yi o halkaya alıp Zeyd İbni Harise'yi o halkaya alıp Ebu Bekir'i o halkaya aldıktan sonra Ebu Bekir imana insan taşımak için bir gayret içerisine girdi. Ve 3-5 insandan sonra vardığı ev Said İbni Zeyd'in evi oldu. Vardı eve. Selam verip oturdu. Sana anlatacak sözlerim var kardeşim dedi. Ve başladı anlatmaya. O anlattıkça Said İbni Zeyd ağlamaya başladı. O anlattıkça Said İbni Zeyd ağladı. En son dedi ki sus ya Ebabekir, Bekir. Konuşan sen değilsin. Sanki konuşan babam Zeyd İbni Amr'dır. Hevhidden bahsediyor La ilahe illallah'tan bahsediyor Sadece Zeyd İbn Amr'ın söylemediği cümle Muhammedun Resulullah cümlesidir Onu da Ebu Bekir'den duyacaktır Hadi Ne olur beni götür Götür de Ben peygamber aleyhisselamın huzurunda Ona iman ettiğimi söyleyeyim Ebu Bekir önde Said arkada Yürüyecekler peygamberin evine daha Efendimiz Darul Erkam'a girmemiş. ve Vesselam Efendimiz gelenin Zeyd İbni Amr'ın oğlu Said olduğunu görünce gel gel babası tek başına İbrahim gibi ümmet olan o babanın oğlu deyip Sayit'i huzuruna getirecek. Daha tek bir cümle söylemeden Said La ilahe illallah cümlesini orada duyuracak. Açın bakın kaynaklara. 12. Müslüman olarak görürsünüz Said İbni Zeydi. 12. Müslüman ilklerden önden giden atlılardan niye öyle olmuş? Bir baba açmış ellerini kanıyla Tevhid adına bir fedakarlıkta bulunurken orada dua dua yakarmış. Ve Allah o babanın duasını kabul etmiş. Said İbni Zeyd iman ettikten sonra eve taşımış o mesajları. Hanımı Fatma Binti Hattab da annesi Fatma Binti Bağce'de ilk iman edenlerin sınıfına dahil olmuş. İman etmişler. Ama imanlarını gizliyorlar. Mekkelilerden gizliyorlar ama gizledikleri bir isim daha var. Kim o isim? Ömer İbni Hattab. Eğer duyarsa bizi yaşatmaz diyorlar. Onun için Darül Erkam kurulunca dikkat edin buna. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz o gün için Mekke'de Müslüman olan ashabın birçoklarını Darul Erkam'a getirip, Orada talim ve terbiyenin içerisine dahil etmesine rağmen Said İbni Zeyd ile hanımının Darul Erkam'a gelmesine müsaade etmemiştir. Ya ne yapmıştır? Darul Erkam'dan bir muallim o eve göndermiştir. Habbab İbni Eret o evin muallimidir. Resulullah tarafından görevlendirilmiş bir muallimdir. O varacak o eve... O evin sakinlerine İslam'ı öğretecek. Nazil olan Kur'an ayetlerini beyan edecek. Sebep belli. Ömer sizin Müslüman olduğunuzu görmesin. Tam 6 yıl. Zor değil mi? 6 yıl boyunca imanlarını gizlemişler. Ara ara dayanamıyor Said İbni Zeyd. Ah Ömer diyor. Baban Hattab, babam Zeyd İbni Amr'a çektirdi. Sen de bana çektiriyorsun. Nedir sizden çektiğimiz deyip... O çektiği sıkıntıları bize aktaracak. Öyle bir süreçten geçecekler ki... iman adına altı yıl boyunca o evde birçok fedakarlıklar yapılacak. Nübüvvetin altıncı yılı... İman edenler Habeşistan'a hicret etmek zorunda kalmış. Erkam'ın evinde o gün otuz dokuz sahabi... 39 talebe var ve o gün küfrün ana yatağı olan Darun Nedve'de bir mesele konuşuluyor. Mesele şu ne yapıyorsak yapalım İslam'ın sesini kısamadık. Daha köklü bir şey yapmamız lazım. Bir el kalkacak havaya diyecek ki köklü çözüm belli öldürelim Muhammed'i bu iş bitsin. O yaşadığı müddetçe bize rahat yok. O sesin sahibi kim biliyor musunuz? Hattab'ın oğlu Ömer. Alacak müsaadeyi, varacak evine, kuşanacak kılıcını, Safa Tepesi'nde bir evdeymiş bilmiyor tam olarak yerini. Çünkü Erkam'ın evi gizli sadece Müslümanlar biliyor. Safa Tepesi'nde bir evdeymiş deyip o eve doğru yürüyor. Yolda Nuaym İbni Abdullah isimli... Hz. Ömer'in ailesinden yani Beni Adi'den... Hz. Ömer'in amcasının çocuklarından... Gizli Müslümanlardan biri onu görüyor. Ömer diyor ne bu hal? O kadar sinirlenmiş ki Ömer... Muhammed ismini bile söylemiyor. Ne diyor biliyor musunuz? Kavmimizin arasına... Fitne tohumları eken o adamı arıyorum bulduğum anda kafasını uçuracağım. Nuaym İbni Abdullah bakıyor ki iş ciddi. Diyor ki ey Ömer sen Muhammed'i öldürürsen başına gelecekleri biliyor musun? Sen onu öldürdüğün anda Abdülmuttalip oğullarını ve efendimizin annesi olan Amine validemizin kabilesini söylüyor. Zühre oğullarını karşına alacaksın. Bu kadar karşı çıkışa sen nasıl dayanabilirsin? Nuaim diyor. Yoksa sen de mi Müslüman oldun? Hayır diyor. Korkusundan Müslümanlığını gizliyor. Bakıyor ki eğer gitse Darül Erkam'da efendimizi vursa. O anda bir sıkıntı olacak. Ben hedefi saptırayım. En azından Darul Erkam'a haberi uçurayım. Peygamber Aleyhissalatu vesselam tedbir alsın diye aklına şu geliyor. Ömer diyor, sen Muhammed ile uğraşacağına önce var git kız kardeşinin yanına. Kendi ailemden iman edenler var. Sait ile Fatıma iman etmiş. Onlar iman et iman mı etmiş diyorlar, diyor diyor. O anda hedefini oradan onların evine doğru götürüyor. Varıyor o eve. O vardığı anda o eve. O evde de Habbab İbni Eret İslam'a ait bir şeyleri anlatıyor. Ne anlattığını biliyoruz. Taha Suresi okunuyor o evde. O güzel name evin dışına doğru yayıldığı anda Hazreti Ömer daha Hazret olmamış Hattabın oğlu Ömer, o andan sonra Ömerül Faruk olacak. Hattabın oğlu Ömer evin kapısında biraz dinliyor. Kadap sinir daha üst seviyeye çıkıyor, kapıya vurmaya başlıyor. Okunan ayetler, kemikler üzerine yazılmış o günler toplanıyor. Habbab İbni Eret evin bir köşesine girip gizleniyor kapıyı Hazreti Ömer'e açan eniştesi Said İbni Zeyt oluyor. Hiç Said'i konuşturmadan birkaç tokat patlatıyor Said'e Müslüman mı oldunuz deyip üzerine yürüyor. Fatıma bakıyor ki abisi Ömer kocası Said'i hırpalayacak o anda atılıyor önüne evet Müslüman olduk diyor. O sözü duyunca Hazreti Ömer bir tokatla Fatma Binti Hattab'ı atıyor. Hazreti Ömer'in o tokatıyla Fatma validemizin yüzünden kan akmaya başlıyor. O anda toparlıyor kendini Fatma Binti Hattab. Nedir ey Ömer senden çektiğimiz? Müslüman olduk. Söylüyoruz da hadi ne yapacaksan yap diyor. Hazreti Ömer kız kardeşinin yanağından akan kanı gördüğü anda... Onun şahsiyetinin anahtar kavramlarından bir tanesi rahmettir. Biz hep onu adalet ve kuvvetle biliriz ama bir damarı da rahmettir. O rahmet damarı kabarıyor, o anda çöküyor ve hiçbir şey söylemiyor. Birkaç dakika Hazreti Ömer'in hali öyledir. Sonra diyor ki, ben sizin evinizin önüne geldiğimde siz bir şeyler okuyordunuz. Onları getirir misiniz bana? Ben de okuyayım. Senin ona zarar vermenden korkuyoruz diyorlar. Hayır diyor. Sadece okuyacağım. Geliyor o ayetler. Hazreti Ömer okumaya başlıyor. Taha suresinden o ayetleri okudukça kendinden geçiyor. Bu ne müthiş bir belagat deyip imana ait kapı açtığını orada belli ediyor. O gevşek halini. İmana karşı olan meylini duyunca Habbab İbni Eret gizlendiği yerden çıkıyor. Ömer diyor Ömer ben dün Resulullah'tan duydum ki o sana dua ediyordu. Diyordu ki Allah'ım iki Ömer'den biriyle bu dini sen destekle. İki Ömer kim? Biri Ömer İbni Hattab. Diğeri de Hazreti Ömer'in dayısı Amr İbni Hişam yani bilinen adıyla Ebu Cehil. Amr Ömer de okunur da onun için iki Ömer denir. Bu duayı duyunca Hazreti Ömer der ki Muhammed bana dua mı etti? Evet der. Allah aşkına Habbap söyle nerede o? Nerede diye sözünü duyunca Habbap Said'e bakar Said Fatma'ya bakar. O anda Ömer'in amacının Müslüman olduğu anlaşıldığından dolayı Mahzum oğullarından Erkam bin Ebil Erkam evinde diye o ev işaret edilir. Biliyorsunuz ondan sonrasını Hazreti Ömer gider o eve ve orada iman eder. Hazreti Ömer'in iman edişi duyulunca o gün zafer günüdür. Ömer'i imana taşıyan o ev zafer evidir. Yani daruz Zafer'dir. Ve o evin sahibi de Said İbni Zeyd ile Fatma Binti Hattab'dır. Hazreti Ömer Müslüman olur. Ancak işkenceler, baskılar bitmez. Yedi yıl boyunca o iman ailesi, o tevhid ailesi Mekke'de kalır. Mekke'de sizin siyerden okuduğunuz her türlü sıkıntının içerisinde o iki Müslüman da vardır. Artık iman Mekke'nin sokaklarına sığmayınca Yesrib imana yatak olmak için sinesini açar. Müslümanlar Yesrib'e hicret ederler. Bu iman ailesi de Yesrib'e doğru hicret eder. Varırlar Yesrib'e. Bir muhasebe kahramanı olan Ebu Lüba ve onları misafir eder. Mescidi Nebevi inşa olur. Altı ay geçmiştir. Aleyhisselatu vesselam Efendimiz ensar muhacir kardeşliğinde muhacirleri denk gelecek ensarlara kardeş kılacakken Said İbni Zeyd senin kardeşin Rafi İbni Malik'tir deyip o büyük ensar mücahidi ona kardeş kılar. Artık Said ibn Zeyd içinde Medine hayatı başlamıştır. Aleyhselatü vesselam efendimiz Medine'de medeniyetin temellerini atarken o medeniyetin temellerini attığı zaman askeri bir birlik de oluşturur. Çünkü İslam o askeri birlik üzerinden mesajlarını Hicaz'ın tüm coğrafyasına duyuracak. Ancak seferlerden önce bir birim lazım o birimin adı istihbarat teşkilatıdır bugünkü karşılığıyla istihbarat işi zor bir iş o işi yapacak olan insan bir teslimiyet kahramanı olmalı bir irade kahramanı olmalı ve bu manada hiçbir şekilde dünyevi bir şeye takılmadan verilen emri yerine getirmeli bu öyle herkesin yapacağı bir iş değil. O işi yapacak olan insan Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yürü dediği zaman yürümeli, kal dediği zaman kalmalı, öl dediği zaman ölmeli. Ancak böyle biri o işi yapabilir. Peki Efendimiz aleyhissalatü vesselam İslam'ın ilk istihbarat teşkilatına kimleri getirecek iki isim söylüyorum. Kalha İbn Ubeydullah Said İbni Zeyd. Bu seçimden anlayın siz Said İbni Zeyd'in Resulullah'ın dünyasında nasıl bir teslimiyet kahramanı olduğunu. Bu seçimden anlayın Allah Resulü'nün onu nasıl tanıdığını ve ona nasıl bir rol biçtiğini. Bu iki insan Mekke'de Medine'de edersiniz. E civar yerlerde öyle bir istihbarat çalışması yaparlar ki tabir caiz ise eğer kuş uçsa Allah Resulü'ne rapor edilir. Ve bir rapor geliyor. Mekke'den bin develik bir kervan Ebu Sufyan'ın komutasında kırk atlıyla korunarak Şam'a doğru gidiyor. Bu rapor Efendimiz'e gelir gelmez Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz hadi diyecek 313 yiğidini alarak Bedre doğru yola çıkacak. O iki insana da bir görev biçecek. Siz Havra denen mıntıkada bekleyin ve o kervandan haberleri bize uçurun. Said İbni Zeyd ile Talha İbni Ubeydullah söylenen o mıntıkada beklerler. Ebu Sufyan akıllı bir insandır. Anlar bölgede bir hareketlilik var hemen kervanın yolunu çevirir bir haber gönderir Mekke'ye Muhammed'in adamları kervana vasacak diye onlar bir orduyla Bedre doğru gelir Ebu Sufyan başka bir yoldan kervanı Mekke'ye ulaştırır. Müslümanlar Bedre giderler 313 yiğitle kendilerinden 3 kat büyüklükte küfrün ordusuyla savaşırlar ve iman o savaşta galip gelir döner gelirler. Said ibn Zeyd ile Talha ibn Ubeydullah Havra denen yerde halen bekliyorlar. Bakıyorlar ki gelen giden yok. Onlar da döner Medine'ye gelirler. İki ordu, iki ordu derken İslam ordusuyla istihbarat teşkilatı bir anda Medine'ye girer. Efendimiz çağırır onları. Rapor alır onlardan. Onlar söylenecekleri söylerler efendimiz de onlara haberi verir. Üzülmeyindir. Biz Mekke ordusuyla Bedir'de karşılaştık ve bu ilk karşılaşmada iman inkarın belini kırdı. Allah imanı galip getirdi. Bu sefer üzülmeye başlarlar. Ya Resulullah derler. Yani biz şimdi Bedir ashabından olma bahtiyarlığını kaçırdık mı? Hayır der efendimiz. ...siz de Bedir ashabındansınız. Ve elde edilen ganimetten pay onlara da ayırır. Bugün bakın Bedir ashabını bize veren listeleri... ...o listelerde bu iki insanın ismini de görürsünüz. Savaşa katılmamalarına rağmen... ...Allah Resulü aleyhissalatü vesselam... ...o iki insanı Bedir ashabından saymıştır. Bedir'den sonra bir yıl geçmiş aradan... Mekke küfür ordusu 3000 kişiyle Medine'ye doğru geliyor. Efendimiz istişare ediyor sahabeyle. 1000 kişiyle Uhud'a doğru yola çıkıyor. Yolun orta bir yerinde İbni Selül 300 adamını alarak geri dönüyor. 700 insanla kalıyor Allah Resulü. Ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu davanın iman davasının... Risalet davasının ahlakını bize öğretiyor. Bu davanın ahlakının ilkelerinden bir tanesi şudur. Asla bu davada arkaya bakmak yok. Benimle beraber kaç kişi var? Bu soru acizlerin sorusudur. Müslümanın soracağı soru değil. Bakmadı Resulullah arkasına. Bin kişilik ordusunun üçte biri... Dönüp İbn-i yalanlarına uyup Medine'ye göre döndü. Efendimiz hiçbir şey demeden tekrardan Uhud'a doğru yürüdü. Uhud'a giderken Mirza İbn-i Gazi isimli bir münafıkın tarlasının kenarından geçti İslam ordusu. Münafıklar Müslümanların morallerini bozmak için ellerinden geleni yapacaklar. O anda Mirza... Çıkacak İslam ordusunun karşısına Efendimizin huzuruna Ve çok Alayıcı bir ifadeyle Ya Muhammed Sen Allah'ın peygamberi olduğunu iddia ediyorsun Ama kendi orduna daha söz Geçiremiyorsun Baksana benim tarlamı ne hale getirdiler Aslında ortada Hiçbir şey yoktur Müslümanlar onun tarlasından Bile geçmemiştir Ama adamın derdi Üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek. Bir bahane arıyor. Efendimiz bir şey demeyecek. O zat, o münafık halen küstahça konuşmaya devam edecek. Yerden alacak bir avuç toprak. Ya Muhammed diyecek. Bilsem ki şu toprağı senin yüzüne atsam, sadece senin yüzüne isabet edecek hepsini senin yüzüne atardım. Sahabenin ne halde olduğunu tahayyül edin sahabe o anda duramıyor ama hep gözler Resulullah'ta bir işaret versin de Allah Resulü bir şey yapalım ama Efendimiz bir şey öğretiyor bize bazen cahillerin sözlerine karşı en büyük tepki tepkisizliktir cahillerin sözlerine cevap vermek cahilin ekmeğine yağ sürer onun için Resulullah hiçbir şey söylemiyor ama orada bir zat var. İçi içine sığmıyor. Resulullah dönsün de ben şu adama bir vurayım diyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın dönmesiyle Said İbni Zeyd'in o münafığın başına çullanması bir oluyor. İyi bir dövüyor orada. Efendimiz fark edip ayırana kadar da Mirza iyi bir dayak yemiştir. Orada Said İbni Zeyd'in o hamiyeti imanının derecesini gösteren bir şeydir. Sonrası Müslümanlar Uhud'a gidecek. O büyük imtihan sahasında imtihanın en büyüğünü verecekler. O gün Said İbni Zeyd de iman adına gerçekten en güzel kametlerden, duruşlardan birini ortaya koyacak. Anlatsam size Said İbni Zeyd'in, Uhud'dan sonraki hayatını da Saatler lazım Aynı hal Hendek'tedir Aynı hal Hudeybiye'dedir Aynı hal Hayber'dedir Aynı hal diğer gazvelerde de Zatürrika'dadır Seriyelerde Mut'e'de Ve diğerlerindedir Veda haccındadır ve daha başka Nerelerdedir Buraya bir virgül koyalım Aleyhissalatü vesselam Efendimizin ona emanet ettiği bir sözü bize aktardığı yıllar sonrasına uzanalım beraberce. Günler Muaviye İbni Ebi Sufyan'ın Şam'da vali olduğu günlerdir. O gün Kufe valisi de sahabeden Muğire İbni Şübe'dir. Kendini bilmez isimlerden bir tanesi meclisin birinde isim vermeden Hazreti Ali'yi kötülüyor. Said İbni Zeyd önceleri anlamıyor. Bu zat kimi kötülüyor diye. Sonra soruyor. Sen kimi kötülüyorsun? Ali diyor. Ali'yi deyince bir anda rengi değişiyor. Vallahi diyor ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir gün Mescid-i Nebevi'den içeriye girip on ismi arka arkaya sayıp onunun da Cennetle müjdelendiğini duydum Ve başlıyor o 10 isimden 9 ismi saymaya Ebu Bekir cennettedir Ömer cennettedir Osman cennettedir Ali cennettedir Sad bin Evi Vakkas, cennettedir Ebu Ubeyde İbni Cerrah cennettedir Talha İbni Ubeydullah cennettedir Zübeyir İbni Avvam cennettedir Abdurrahman İbni Af cennettedir Ebu Ubeyde İbni Cerrah Cennettedir İnsanlar bakıyor ki 10 kişi cennettedir Dedi 9 isim saydı Dikkatli olanlar Said İbni Zeyd'in Yakasını bırakmıyorlar Ey Said diyorlar 10 kişi cennettedir Dedin Ama 9 ismi saydın Birini söylemedin Zorluyorlar. Son cümlede geliyor. Ebul Aver cennettedir. Ebul Aver kim? Said ibn Zeyd. Hakimin müstedrekine bakın. Tirmizinin sünenine bakın. Bu hadisi orada göreceksiniz. Resulullah'ın diliyle cennetle müjdelenmiş bir insan Said ibn Zeyd. Yani aşere-i mübeşşere dediğimiz... O 10 Bahtiyar isimden bir isim. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz kendinden razı ve memnun olarak gidiyor. Efendimizden sonra Beni Saide sakifesinde Hz. Ebu Bekir İslam'ın ilk halifesi seçiliyor. Mescitte yapılan biatta Hazreti Ebu Bekir'in elinin üzerine ilk el koyanlardan bir tanesi Said ibn Zeyd'dir. İki buçuk yıl sürecek Hazreti Ebubekir'in hilafeti. Ne diyecek biliyor musunuz? Hazreti Ebubekir halife olduğu o ilk gün. Ey Allah Resulü'nün halifesi. Ben senin elinde çekilmiş bir kılıcım. Beni istediğin gibi kullanabilirsin. Bu söz söz olarak kalmamıştır. Gerçekten de öyledir. Şöyle bir söz söylesem. O sözü nasıl ispat ettiğinin belirli olarak zihninizde tutun. İki buçuk yıl boyunca Said İbni Zeyd gerek irtidat hareketlerinde, gerek ridde olaylarında, gerekse cihat hareketlerinde bir gün olsun cihattan geri durmamış, iki buçuk yıl boyunca cepheden cepheye koşmuştur. İki buçuk yılın sonları İslam orduları 40 bin kişilik büyük bir orduyla Bizans'ın karşısına çıkacak Yermuk Meydanı'nda. İslam ordusu 40 bin, Heraklius'un komutasında Bizans ordusu iki bin. İslam ordularının içerisinde birkaç isim konuşma yapıyor. Sıra Said İbni Zeyd'e geliyor. Söylediği tek bir cümledir. Ey Müslümanlar! Cesaret ve kahramanlıkta dünya için şeref, ahiret için rahmet vardır. Dünyada şerefi, ahirette rahmeti elde etmek isteyen bu meydanda ölmeyi düşünsün. Büyük adamların büyük sözleri. Bir cümle başka yok. Ve o savaş meydanında tarih o kahramanların nasıl bir destan yazdığını bize anlatır. Destan yazan isimlerden bir tanesidir. Hazreti Ömer'in amcasının torunu olan Said ibn Zeyd. Yermuk savaşı bittiği anda da Hazreti Ebu Bekir vefat eder. İslam'ın ikinci halifesi hem eniştesi hem amcasının torunu olan Hazreti Ömer'dir. Şunu düşünmüş müdür dostlar Said İbni Zeyd? Yıllardır ben iman adına mücadele veriyorum. Artık ailemizden biri iktidara geçti. Biraz da iktidarın kaymağını yiyelim. Bu bizim gibi cahillerin sözü, sahabenin sözü değil. O günlerde atının üstündedir. Ömer iktidara geçmiş, Ömer halife olmuş. Onun için ne yazar? O bakışlarını ahirete yönetmiştir. Onun derdi ashabın bir çoğunda olan helmin mezit mezid şuurunu yakalamaktır. Ne demek helmin min mezid şuuru? Daha ötesini, daha ötesini aramaktır. On buçuk yıl Hazreti Ömer hilafette olduğu günler Medine'ye ara sıra gelip gitmesine rağmen Devlet yönetiminde hiçbir zaman görev almayacaktır. Zaten Ömer de vermez de onun da öyle bir talebi hiçbir zaman olmamıştır. O Şam fetihleri sırasında Şam ordularının komutanı olan Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın karşısındadır. Ne diyor Ebu Ubeyde İbni Cerrah biliyor musunuz? Ey Said diyor seni ben Şam valiliğine atayacağım. Ve bunu da Halife Ömer'e bildireceğim. Sevinmiş midir Said İbni Zeyd? Birçoklarının rüyasına giren bir iş. Şam Valiliği demek bugün Suriye'nin Şam baş şehri değildir. O gün Şam dediği zaman bir ucu Anadolu topraklarında, bir ucu Irak topraklarında, bir ucu İran'da, Irak'ta, Ürdün'de olan geniş coğrafyanın adıdır. Bu kadar büyük bir Toprak parçasının, vilayetinin başına seni geçireceğim dediği zaman Said İbni Zeyd gözyaşlarını tutamamış. Ey Ebu Ubey de demiş, senin yanında Allah adına ve Allah namına cihat için tozlanması benim anlamın Şam'da vilayet makamında oturmaktan daha evladır. Eğer beni seviyorsan ne olur? Beni o işe bırakma. Beni yanında tut ve beni sıradan bir asker olarak İslam ordularının içerisinde bir asker olarak kabul et. Hassasiyeti görüyor musunuz dostlar? Hassasiyet budur. Hazreti Ömer 10 buçuk yıl hilafette kaldığı sürece Said İbni Zeyd'in hali budur. 10 buçuk yılın sonunda Hazreti Ömer... Müslümanlara namaz kıldırırken mihrapta mecusi bir köle olan Firuz tarafından hançerlenip yatağa düşünce Müslümanlar Hazreti Ömer'in etrafını sardılar. Ey Allah Resulü'nün halifesinin halifesi ne olur kendinden sonra Ebu Bekir gibi bize birini atayarak git. Ne diyor Hazreti Ömer ey Müslümanlar diyor. On buçuk yıldır sizin yükünüzü taşıyorum. Şimdi öleceğim. Öldükten sonra da mı bana yük taşıtacaksınız? Ben size kimseyi atamıyorum. Kendi aranızdan seçin. Halifenin kim olacağına karar verin. Zorluyorlar. İşlerinden biri diyor ki ey Ömer. Senin oğlun Abdullah İbni Ömer ki onun nasıl biri olduğunu biliyorsunuz. Abdullah İbni Ömer'i ata. Ne diyor Hazreti Ömer imametin ve hilafetin ne demek olduğunu bize öğretiyor dikkat buyurun. Ey Müslümanlar diyor eğer yönetim işi iyi bir işse adi oğulları olarak biz bu işi yaptık eğer kötü bir işse bir evden bir kurban yeter niye bir daha bizim eve bu işi yükleyeceksiniz. Zor değil mi anlamak bu cümleyi bugün bir koltuk için bir masa için neler neler yapan adam gidecek yedi neslini getirmenin hesaplarını yapmak için neler neler yapan bu çağın insanı Hazreti Ömer'in bu sözünün üzerinde durup saatlerce düşünmesi lazım. Hayır diyor bir evden bir kurban yeter zorluyorlar çok zorluyorlar. Hazreti Ömer'in son sözü şudur. Peki, çok zorladığınız için bir yol söylüyorum size. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayattayken kendilerinden razı olduğu o gün için hayatta kalan yedi kişiden altısını size istişare heyeti olarak seçiyorum. O altı kişi kendi aralarından yeni halifeyi belirlesin 7 isimden 6 kişi neden 7. isim kim biliyorsunuz eniştesi ve amcasının torunu niye Said İbni Zeyd'i dışarıda bıraktın diye soranlara cevap aynı cevap bir evden bir kurban yeter ve o 6 isim kendi aralarında Hazreti Osman'ı 3. halife olarak seçecekler Said İbni Zeyd de o üçüncü halifeye ilk biat edenlerden biri olacak. Ondan sonraki hayatı, Hz Ali'nin dönemindeki hayatı ve seksenlere varan ömrünü İslam kaynakları bize çok detaylı anlatır. Hicretin 51. yılı Akik Vadisi'nin içlerinde bir evde, yanında yakınları vefat döşeğinde Onlara vasiyet olarak namazı vasiyet edip bu dünyadan çekip gidiyor. Sad bin Ebi Vakkas o günler hayatta. Onun cenazesini bana bırakın diyor. Ben o cenazeyi yıkayacağım diyor. Sad bin Ebi Vakkas o cenazeyi yıkıyor. Abdullah İbni Ömer o cenaze namazını kılıyor. Ve Baki kabristanlığına defnediliyor. Allah ondan ebeden ebeden razı olsun. Aziz kardeşlerim çok şey söylenir de ben biliyorum aksaraydılar az sözle çok şey anlarlar. Dikkat ettiyseniz konuşmamın içerisinde özellikle beş tane isme dikkat çektim. Çok isim söyledim de beş tane isim üzerinden bir şeyler aktarmaya çalıştım. O isimlerden bir tanesi Zeyd İbni Amr İbni Nüfeil'di. Said İbni Zeyd'in babası. Onun üzerinden aslında Tevhid'e ait şeyleri duyduk. İkinci isim Hazreti Ebubekirdi. Onun üzerinden Risalet davasına aşk ile sevda ile sarılmanın ne demek olduğunu duyduk. Üçüncü isim Said'in hanımı Fatma binti Hattab idi. Onun üzerinden fedakarlığı duyduk. Allah adına, Allah namına. Abiden bile bu dava için tokat yenilebileceğini onun üzerinden duyduk. Dördüncü isim Ömer İbni Hattab'tı ki onun üzerinden dünya alem adaleti duydu. Biz de adaleti duyduk. Bir evden bir kurban yeter sözü bile onun adalet noktasında nerede durduğunu bize gösterir. Beşinci isimse misafir olduğumuz Zeyd. Said İbni Zeydi ki onun üzerinden de teslimiyeti duyduk. Şimdi ben bu beş isim üzerinden ve onların bize duyurduğu o beş kavram üzerinden size beş tane cümle emanet edeceğim. O cümleler aslında Said İbni Zeyd'in hayatını neden öğrenmek durumundayız bu manada bize mesaj verir. Bakın dostlar biz İslam medeniyetinin çocukları, menkıbe medeniyetinin çocuklarıyız. Siz bakmayın bazılarının menkıbe için farklı ve kötü sözler söylediklerine. Menkıbe kötü bir şey değildir. Bugün hadis kitaplarımızda bile onlarca hadis kitabında menakıb babları vardır. Ancak burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. İslam medeniyetinin çocukları, menkıbeleri Uyumak için dinlemezler. Uyanmak için dinlerler. Biz bugün... Said İbni Zeyd'in... Menkıbesini dinledik. Ne için? Uyumak için mi? Hayır. Sait İbni Zeyd'in ruhunu... Aksaray'da diriltmek için. Aksaray'da yeniden o ruha... Ruh katacak insanların... Yetişmesine vesile olması için. Onun için... Bu beş büyük insanın üzerinden size emanet edeceğim bu beş cümle uyanmak için, ayağa kalkmak için, o ruhu diriltmek için bize ölçü olacak inşallah. Bir, Zeyd İbni Amr gibi tevhidi hayatına hakim kılıp muvahhid bir mümin ol ki hayatın evlatlarının üzerinde,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 Evlatlarımız namaz kılmıyor. Evlatlarımızın arası tesettürle iyi değil. Evlatlarımızın ahlakında zafiyetler var. Elbette bunu söyleyeceğiz. Ama soruyorum sizlere. Allah aşkına evlatlarınızın bu halinden şikayetçi olmadan önce bir gün, iki gün, üç gün gecenin siyah zülüflerinde Herkesin yataklara mahkum olduğu zaman diliminde kalkıp da ah evladım deyip gözyaşı döktünüz mü? Ağladıysanız eğer Allah o gözyaşlarını zayi etmeyecek. Nasıl ki Zeyd ibn Amr'ın Cüzanlılar kabilesinde döktüğü kanı zayi etmedi. Senin de döktüğün gözyaşını döktüğün teri zayi etmeyecek. Seni de o duayı yapan bir insan olarak kabul edip evlatlarını kabul olmuş bir duaya dönüştürecek. Zeyd İbni Amr bize bunu dedi İnşallah duyanlardan olmuşuzdur. İkincisi Hz. Ebu Bekir gibi davanı kendine sevda ve aşk haline getir ki iman halkasına sait gibi yiğitler taşıyabilesin. Hele sen Ebu Bekir gibi bu işi bir aşk edin, bir çitre, davanı düşün, evinin yolunu bile bazen unut dava için. Bir dava öncelikli yaşa, bak Allah neler getiriyor arkasından. Aşk, sevda, risalet davasının en önemli vesileleridir. Yap ki bunu, saitler gibi yiğitler dolsun bu dünya. 3 Fatma Binti Hattab gibi Risalet davası adına fedakarlık yap ki Ömer gibi İslam'ı zafer sayılabilecek adamlar kazanabilesin. Fatma Binti Hattab gibi Risalet davası adına fedakarlık yap ki Ömer gibi İslam'ı zafer sayılabilecek adamlar kazanabilesin. Dördüncüsü, Ömer İbni Hattab gibi adaleti hayatının esası kıl ki yönetim işini bir avantaj değil, büyük bir sorumluluk olarak görebilesin. Hazreti Ömer gibi adaleti hayatının esası kıl ki yönetim işini, masa işini, mevki işini, makam işini, bir avantaj olarak değil, büyük bir sorumluluk olarak görebilesin. Beşincisi ve sonuncusu, Said ibn Zeyd gibi teslimiyeti imanın olmazsa olmaz şartı yap ki, dünyadan cennete uzanabilesin. Hangi şart ve durumda yaşarsan yaşa, tek başına ümmet olabilesin. Said ibn Zeyd gibi teslimiyeti imanın olmazsa olmazı yap ki dünyadan cennete uzanabilesin. Hangi şart ve durumda yaşarsan yaşa tek başına ümmet olabilesin. Tek başına ümmet olmak Hazreti İbrahim gibi olmaktır. Uydum kalabalığa diye bir şey yok bizde. Uydum kalabalığa cahillerin sözüdür. Biz hiç kimse yokken bile Risalet davasını tebliğ ve temsile memuruz. Hiç kimse olmasa bile böyle bir sorumluluğumuz, böyle bir yükümüz, böyle bir vazifemiz var. Said İbni Zeyd bunları bize söyledi. Allah duyanlardan ve uyanlardan esin. Allah duyanlardan ve uyuyanlardan etmesin. Allah bu hakikatleri hayatlarına taşıyıp hakikatin insanı olarak hakikat aleme 21. yüzyılda nasıl temsil edilir onu gösterenlerden eylesin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleykum ve Rahmetullahi ve berekat.